Su Hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noray Yüce. Evet, e, Su Hakkı'nda bu hafta çok acı olaylardan bahsedeceğiz. Şimdi Artvin e, yine büyük bir sel fel felaketiyle sarsıldı geçtiğimiz hafta. E, bununla ilgili daha önceden de geçen sene yine aynı zamanlarda bir felaket yaşandığı için Artvin'de bir program yapmıştık. E, ve şimdi dedik maalesef biz yıl dönümüyle ilgili konuşmayı düşünürken e, olayın kendisi tekrar cereyan etti. Evet. O dönemde de ifade ediliyordu ki biz de etmiştik bu bir e, afet değil cinayet demiştik. Aynen. Çünkü e, var olan sel felaketinin boyutunu arttıran çok sayıda etken e, var bölge içerisinde sadece Karadeniz bölgesi içinde söyleyemeyiz aslında tüm Türkiye'de e, aynı etkenler e, var ve bundan dolayı da sel felaketlerinde yaşanan kayıpların miktarı her geçen gün artıyor. Evet. Şimdi programımızda bir konuğumuz var. Bu konuyu tek başımıza ele almayacağız. Evet. Geçen sene tam da işte Hopa'da yaşananların hemen ardında orada olan ve orada olup biteni uzun bir çalışmayla bir belgesel haline dönüştürmeye çalışan, bu açıdan da çok takdir ettiğimiz bir çalışmayı yerine getiren bir arkadaşımız var İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi Sinema Ana Bilim Dalı bölümünden İlkay Nişancı. İlk önce hoş geldin İlkay. Hoş bulduk. Hoş geldin. Meral. Hı -hı. E, belgeselin ismini başta söyleyelim. Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sıkıntı var. <gülüyor> Orada en çok söylenen kelime ben... şey cümle bu herhalde. Oradan e, e, evet, yola çıkarak sıkıntı var. Sıkıntı yok. Var. Çok fazla kullanılan bölgede. E, ama bölge hmm, sıkıntının da çok fazla olduğu bir Bölge ve bu yüzden de aylar belgesellerine sıkıntı var ismini vermişler. Evet. Bir giriş yapalım evet. öncelikle sonra evet. da İlkaylar'la sohbete başlayalım. Aynen. Şimdi bu geçen sene olan felakette yine bunun çok benzeri olan felakette Hopa'da hemen felaketin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Veysel Eroğlu bir beyanatta bulundu. Şöyle diyordu 500 yılda bir vuku bulacak bir yağış meydana geldi 12 saatte metrekareye yaklaşık 252 kilogram yağış düştü ki bu gerçekten çok büyük bir rakam aniden akışlara sebep oldu heyelanlar oldu diyor işte acil ihtiyaçlar için 10 milyar 10 milyon lira gönderildiğinden bahsediyor yapılan masrafları anlatıyor işte DSY'den 52 tane iş makinesi intikal etti buraya bir problem yok diyor herhangi bir sıkıntı yok diyor aslında fazla araç olduğu intiba bile var diyor yaralar kesinlikle sarılacak kimsenin endişesi olmasın diyor evet. Geçtiğimiz hafta biz Elbistan'daki şebeke suyundan dolayı zehirlenen 45 bin kişiyi konuşmuştuk. Hı hı. Hı. Hemen arkasından bu meselenin arkasından yine yetkililer çıkıp ne kadar iyi bir müdahale ettiklerini anlatmışlardı. Evet, Doktor ve ilaç açısından hiçbir problemimiz yok demişlerdi. Veyseleroğlu 2015 Hopa felaketinin arkasından da işte bölgeye 100 milyon liralık yatırım şey yapıyoruz para aktarıyoruz iş makineleri gidiyor gibi bir e, Hı -hı. açıklamada bulundu yani olay bittikten sonra ne kadar olaya hakim olduklarını ve yaraları olay telafi etmek sonra. için e, ne kadar büyük bir çaba e, sarf ettiklerini anlatan açıklamalarda bulunuyorlar e, ama bunların anlamsızlığını görüyoruz Çünkü aynı dönemde şunu da ifade etmişler Tabii ki bunlar yapılsın yardımlar mümkün olduğunca fazla İhtiyaç sahiplerine ulaştırılsın. E, dere yataklarına e, işte konut e, yapılmasına izin vermeyeceğiz. Menfezleri işte tıkanmasına engelleyeceğiz. E, daha doğrusu suyun e, akması için ne gerekiyorsa bunu yapacağız demişlerdi. Yıl 2016. 500 yıl geçmedi aradan. Evet. Aynı bölgede aynı şiddette yağışlar gerçekleşti ve bu aradaki bölgedeki insanlar da defalarca şikayette bulunduklarını ifade ediyorlar. Evet. Aynen böyle durum. Bir şey daha söyleyelim. Ondan sonra hemen ilk ayla e, sohbete başlayalım. E, bu arada e, bir başka önç kaynağı da şu olarak ifade ediliyor. Dünyada e, ilk yediye giren muazzam bir e, meteorolojik sisteme sahibiz, Kayıt sistemine sahibiz deniyor. Evet. Yani dünyada birinci olsan ne anlama gelir e, gerekli tedbirleri almadıktan sonra çünkü meteoroloji e, günler öncesinde evet bölgede şiddetli yağış olacak e, sel, e, sel ve heyelan e, olma tehlikesi var uyarıları yapıyor ama insanlar da diyor ne yapalım e, toprağımızı bohçanın içine koyup evimizi bohçanın hmm. içine koyup bir yerlere mi göçelim nereye gidelim? hadi diyelim ki gidelim nereye evet. gidelim gerçekten de böyle Evet, şimdi İlkay e, seninle başlayalım artık sohbetimizi. Çok değerli bir çalışmanın içindesiniz ekip olarak. E, yani ne noktaya geldiniz, neler yaptınız böyle kısacık bir anlatalım. Ondan sonra da e, oradaki gözlemlerinden bahsedersin bize. Çünkü sen aynı zamanda oradaki pek çok aktörle de bir araya gelme şansının oldu tam felaketin sonrasında. Ve e, herhalde senden ve ekibinden daha iyi böyle hani hopada olup biten felaketin bu çok boyutluluğunu bize aktarabilecek başka birisi yoktur diye düşünüyoruz Seni İstanbul. de o yüzden zaten buraya davet ettik evet ya biz geçen sene 24 Ağustos'ta işte ondan bir gün önce iki gün önce zaten bölgedeydim yani evet. yörenin bir insan olarak zaten sık sık oradayım ee, bir başka bir yetkinlik için oradaydık bir festival kapsamında işte bu yaşandığı gün biz aslında giriş yapmıştık yani. Hatta Hoppa tarafına geçemedik o gün. Arabi'deydik. İkinci gün yol açıldığı gibi ben aslında başka hı hı. bir görevle oradayken tabi bu olay yaşanınca direkt oraya geçmemiz gerektiğini düşünüp 5-6 gün orada alanda çalıştık biz direkt. Bir gözlem tekniğiyle çalıştık tabii yani. Ne gördüysek çekmek üzere. Çünkü o kadar hazırlıksız bir şeydi bizim için. Beklediğimiz bir şey değildi tabii. Belki de beklenen bir şeydi de bizim için o an tabii çok büyük bir sürprizdi. Sıcağı sıcağına alanda çalıştık. O bizim için çok kıymetliydi sonuçta. E, tabii bu çalışmamız bize belli sorular getirdi beraberinde. Ben onu oradaki aile bir film çıkarabilirdik aslında. E, ama bunun bilimsel bir ayağı toparlanması gerektiğini Hı. orada ikna oldum. Çünkü evet belli söylemler var ama bunları hani artık bilim pek bakılan bir şey olmadığı için ne yazık ki ülkede şu anda uzun bir süredir bu bilimi işin içine koyarak burada bilim insanlarının da ağzından ispatlamak aslında. Yani belli bir söylem var ama biz bu söylemi gerçekten bilimle ispatlamak. Yani burada bir işte kendi kendine oldu kaderden oldu gibi söylemlerin tam karşısına zaten bilimi koyabiliriz burada yani. O nedenle evet. de böyle bir çalışmaya başladık. Tabi uzadı süreç. Ee, İslam Üniversitesi Orman Fakültesi'nden çok değerli hocalarımız katkı sundular. Sunmaya da devam ediyorlar. Onlarla beraber çalışıyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda bir BAD projesi olarak da destek alındı. Hop Hafızası'nda bir çalışma yapılacak. Ee, onun için de son çekimlerimizi yapacağız. Ve bir yandan şimdi kurgu sürecimiz başlıyor. Artık herhalde bahara kadar bitireceğiz diye umuyoruz yani amacımız evet. o. Ee, zaten belgesel sinema böyle bir şey yani biraz hemen çıkacak bir şey değil. Uzun bir evet. solukta olması daha sağlıklı bir zemini oturtuyor. O şekilde evet. ilerliyor şu anda. Evet. Akgün de ifade ettiği gibi İlkay yani hemen bölgede olmanız ve devamında da e, bu meseleyen etkilenen çok sayıda farklı yönleriyle etkilenen insanlarla... E, röportajlar gerçekleştirmiş olmanız ama aynı zamanda e, işte bu sel felaketinin boyutunu e, arttıran, şiddetlendiren etkenleri de bilimsel bir yöntemle hani verileriyle e, bir araya getirmeye çalışan bir e, çalışma olması nedeniyle sizin elde ettiğiniz bilgiler çok değerli. Çünkü biliyoruz ki hopa aslında bir örnek de teşkil edebilir. Hani diğer bölgelerde sel felaketlerinin yaşandığı bölgeler içerisinde nedenleri sıralamak anlamlı. Çünkü bunlara hani gerekli tedbirler alınırsa sel tabii ki var. Yani doğada olmayan bir şey Hı, değil. Dünyada yani. Bütün dünyada var. Ama e, ifade ettiğin gibi hani bir kader değil. Bunu zararlarını azaltabiliriz, etkilerini azaltabiliriz. Ee, ...öngörülü olmak... ...verilere dayanmakla ilgili... Ee, ...nedenleri şimdi... ...konuşmaya başlayacak olursak... ...Hopa'da neden böyle Hı -hı. bir... ...sel felaketi yaşandı, ölümlü... Evet. ...sel felaketleri yaşanıyor... Hı -hı. Ardı evet, ...ardına yani. Hı -hı. yaşanıyor... Ee, ...sıralamaya başlayacak olursak... ...öncelik sıralaması falan demiyorum yani... ...bunların ne kadar... hani Hı -hı. ...önemli dereceleri nedir... Ee, bazında bakmayabiliriz. İlk aklına gelenden başlayacak olursak. Gördüğümüz tablodan yola çıkarak. Ya Sonuçta şöyle bir şey var. Orada insan olmasaydı bunlar olmazdı zaten. Hı. Yani Hı. bu birinci koyacağımız şey. Neden? Çünkü zaten sel dediğiniz gibi doğal olan bir şey. Neden bizim ilgimizi çekiyor? İnsan zarar gördüğü için ilgimizi çekiyor. Aslında o havzada belki insan yerleşimi olması da buna benzer bir sel olabilir ki zaten araştırmalarımızda Hı. baktığımızda bu kayıtlara göre 1900'lerden beri başlayarak çok daha büyük kayıplı orada yaşanmış şeyler var. Trabzon'da, Rize'de gerçekten yaşanmış bunlar Hı. ki o zaman bu söz ettiğimiz etmenler yani insan elinin değdiği noktalar da tartışılır. O yüzden aslında Karadeniz'de hayatın normal kendi olan şeyi nasıl İstanbul bir deprem bölgesiyse ve de buna önlem alınması gerekiyorsa orada da benzer bir şey var. Bunu da neden koyduğumuzda tabii ki insanı koymak durumundayız ilk Hı. olarak ama Buradaki en genel etik olarak yani iklim konuşulacaksa bence o olayı maskeleyebilecek bir şeydir. Hı. Çünkü evet iklim değişikliği zaten çok daha global bir kontrol noktası gerektiren bir şey. Her ülkenin ve her, artık devletlerin e, alanında mücadele edilmesi gereken bir şey. Ama Hopa özelinde ve benzer bölgelerde baktığımızda e, burada bu yağıştan bir şekilde artık korunma yollarını bulmak ya da Hı. yaşananlara dikkat etmek gerekir. E, bunu da zaten e, oranın insanları işte Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan yerelleri zaten nerelere yerleşeceklerini, nerelerde ne yapılabileceğini, doğal ilişkileri çok kuvvetli olan insanlarmış ki bunları zamanda önlemlerini almışlar hı hı. belli bir şekilde. Bundan kopuş bir kere çok önemli bir sıkıntı. Yani 10 bin yıllık bir kültürü biz son 50 yılda kaybediyoruz. Dolayısıyla da insanın doğal olan ilişkisinin kaybolması, neye nasıl yaklaşacağını bilmemesi... Yani sonuçta şöyle bir topluluktan bahsediyoruz. Yani Laz bölgesini özellikle, özellikle alırsak yani ağaç kesmeye çekinip nasıl olsa sel sürekli olduğu için selle gelen ağaçları kendine kışlık yakacak yapan bir topluluktan bahsediyoruz. Oradan buraya gelmiş durumdayız. Bu çok büyük bir zamanda olmuş bir şey değil ama böyle 10 bin yıllık bir Yarım kültür. asırda. Böyle kocaman bir çok kültürün kıtırız. birden hı hı. 50 yılda biz bu hafızayı kaybediyoruz. Hı hı. Şahsen örneklerinden biriyim yani ben de sonuçta oradan. Araviliyim yani Hı -hı. baktığınız zaman ben ne kadar o toprağı biliyorum işte işte burada öğrendiğimiz duyarlılıklarla yaklaşımlarımız var ama evet. ne nereye ev yapılır nasıl yapılır herkes sözlü kültür içinde bunu biliyormuş o zaman Hı -hı. şimdi tabii bilemiyoruz dolayısıyla insanın etkisi kaçınılmaz burada yani ilk sıraya tabii ki onu koyacağız. Bilmiyorum o da madde, madde. yukarıdan aşağı mı inmek lazım? Yukarı hafıza aşağı hafıza ama nasıl isterseniz o şekilde gidelim. Yani, yani onu söylemeye çalıştım. Yani önem sıralamasını evet. yapmayalım. Evet. Çünkü e, hepsi birbirini tetikleyen ve besleyen şeyler aslında. Evet. O yüzden yani. aklımıza gelen yani, yani gördüğümüz tablolardan hareket edebiliriz. Evet şimdi tabii birincisi ormansızlaşmanın tabii artması ki Karadeniz sonuçta yeşil diyebildiğimiz bir alan ama işte o yeşilin ne kadar kaldığı yeşil rengi sürekli görüyoruz ama şimdi orman dediğimiz şeyin bir sistem olduğunu biz öğrendik bu film içinde. Yani Hı -hı. böyle yan yana duran 500 tane ağaç bize orman anlamına gelmiyor. Onun uzun bir yaşanmışlığının olması kendi zemininde özellikle bir ölü zeminin oluşması, yıllarca döktüğü yapraklarla o süngersi yapıyı oluşturması ve bu süngersi yapının ne kadar önemli olduğu aslında seli durdurmada yağmurun düşme hızını düşürmesinden suyun akışını yavaşlatmasına kadar işlemlere kadar baktığınızda yani siz bir yere, bir yere 500 bin tane ağaç dikseniz orası orman olmuyor. Evet. Bu söylemden de uzaklaşmamız gerekiyor. Yani biz şu kadar kestik evet. yerine bu kadar ektik de çok doğru bir yaklaşım değil. Orada bir orman ölüyor. Orada bir ağaç topluluğu oluşuyor. Orada tekrar bir orman oluşabilmesi için çok uzun yıllar geç gerekiyor. Dolayısıyla ormanın tutucu olan bu yüzde yirmi yüzde otuz bazen daha da yukarılara çıkabilen yani e, ormanın koruyucu ormanın özelliği hı hı. kaybolmuş durumda tabi pek çok noktada. Bunun nedeni de tarım tabi başta çay tarımı özellikle fındık beraberinde. Bu Bunlar ağaç kökleri çok derinlere inmeyen toprağa çok tutamayan yapıda bitkiler oldukları için. Toprakların evet. kaydığı bölgeler evet. e, aslında çay 90' öyle. evet. Yani çektiğimiz şeylerin %90'ı öyleydi. Evet ağaç Hı -hı. giden yerler de var gerçekten. Çünkü devasa bir yağış var. Gerçekten Hı -hı. orman akan yerler de var. Ama %90'ı çay bunların. Hı -hı. Yani sonuçta bu da bize çok net gösteriyor zaten bazı evet. şeyleri. E bir de genelde gördüğümüz Hopa Selin'de özellikle. Hep yeni, heyelanda zarar gören evlerde hep yeni yerleşim Hı -hı. Eski taş evler falan hepsi genelde yerlerinde duruyor. Neden? Nereye yerleştiklerini bildikleri için. Yani... Ona dikkat etmişler. Nereden akabilir, nerede evet, heyelan olur. Suyun A akış yönüne şey evet. yapmamışlar. Tepelerde, dağlardaki yani daha aşağı, şehir merkezinde değil. Yukarıyı konuşursak hı hı. işte yani ben köydeyken bile dedemle konuştum. Karşı evi gösterdi bana. Mesela o evi dedi yukarı, sol tarafa yapacaklardı dedi. inşaat olacağı zaman. Oradan daha büyük dedi. Orada 50 yıl önce işte bir heyelan olduğunu söz ettiler bize. Oraya yapmayın, sağ yapın demişler. Gerçekten hı. 10 sene önce kaymış orası. Ev ama evet. evin dedikleri yeri kaymış. Yani sonuçta evet. bu tür e, yöresel veriler de var. Bunlar da çok önemli ki bunu ormandi hoca hocalarımız da söylüyor orman fakültesinde. Yani Hı -hı. bunların bile kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü bu gözlem ama işte onları hep kaybettik dediğim gibi. Yani şu anda bu çok önemli bir e, zayıf. Dolayısıyla yukarıda e, bu e, yukarı havzanın bozulmuşluğu artık açık yani. Hı -hı. Bir, o net bir şekilde görünüyor. O yüzden su daha çabuk iniyor. Ee, ve tabii ki yağışın da fazla olduğu anda birden iniyor. E, aşağı indiğimizde de tabii bunu e, aşağı hafızada da e, ne yapacağız? Burada artık bir şehirleşme var. Dere yataklarına yerleşilmiş durumda. Yani yukarı hafızadaki müdahale ormansızlaştırma üzerine ve bu suyun çok daha hızlı bir biçimde aşağıya akmasına... Neden oluyor? Evet. Aşağıda ise başka engeller ortaya Çünkü çıkıyor. Çünkü ağaçlar tutam, Yani Hı -hı. şimdi ağaç dediğiniz şey çok yüklü miktarda suyu kendi tutabiliyor. Biz Hı -hı. toprakta zaten kendi ormanın zemininde bahsettiğimiz bu ölü zemin süngersi yapı dedikleri şeyin çok önemli bir katkısı var. Hı -hı. E Şimdi bunların hepsinin seyrekleşmesi demek ki orada verilen olan şu %70 kapalılık olması gerekiyor diye söyleniyor. İşte biz şimdi son çekimlerimizde bunları gözlemleyeceğiz. Yani %70 kapalılığını kaybetmiş. %40 falan açıklığa gitmiş. Orman su tutma kapasitesini kaybediyor zaten. Evet. <gülüyor> e, dolayısıyla da su ne yapıyor? Tutamadığı için zeminden direkt akmaya başlıyor. Hı hı. Çok yani, ciddi bir erozyon da Evet, tabii, su, tabii o zaten başta başına Anadolu'nun en büyük evet. yani. Aşağıya bu hızlı akan su da karşılaştı, şimdi engelleri Evet e, tabii zaten esas ondan sonra mesele tabii nedir yine aksın hadi ama bu hı hı. sefer aşağıda koca bir yerleşim var artık. Karadeniz'deki evet. bütün dere yatakları artık yerleşim alanlarına dönmüş durumda. Şimdi kademe kademe gelirsek su ete, noktaya geldikten sonra bir yollar e, yukarıdaki dağ yolları her köye giden yani her alana dağ yolu yapılması bunlar Hı. bir kere şeye benzer bunu Oğuz hocamız anlatıyordu yani siz bir masa örtüsü düşünün diye anlatıyor onu siz o masa örtüsünün masaya temas ettiği yeri keserseniz aşağı akar o diyor yol yapmak Hı. da böyle bir şeydir Hı. dağda e şimdi bu tabi çok önemli bir problem o yüzden heyelanları yolların çok büyük önemli bir nedeni bu dağ Hı. yollarından bahsediyoruz sadece Şimdi evet. onların sayısının arttırılması. Evet yeşil yol gibi İyiliyor, mesela hepsi projesi. bunların Hı. çok ciddi sıkıntılar. Çünkü bu bütün tutma yani siz göbeği ortadan kesiyorsunuz ve toprak tutunacağı baskıyı alamadığı için aşağı inecek yani. Bunun kaçışı yok. Yani bu bilimin söylediği bir şey. Buna ünlem alamıyorsunuz. Hı -hı. Duvar koysanız da yıkıyor zaten. Evet. Yani koca e, toprak kütlesiyle baş edemezsiniz. Ee, e tabi e, indikçe ne yapılacak? Tabi bunu mühendislik diyor ki sonuçta su ne kadar çabuk ulaşırsa dereye o zaman onu yapmak lazım. Bu nedenle ıslar yapılıyor. Yani dere hı hı. duvarları istinat duvarları dedikleri şeyin yapılma nedeni de bu. Şimdi bu bir yandan bir bakış açısı da doğru. Yani şöyle doğru. E, madem orada bir yerleşim var bu dere buradan bir an önce denize ulaşması lazım. Hızı artması gerekiyor. Bunu şeye fıskiye işte bir ortumu nasıl sıkarsınız normal akar sıkarsınız fazla akar. Aslında aynı şeyi yaratmak. Ama tabii bu ters tepiyor bizde. Neden? Çünkü matematiksel olarak o da mühendisler odasının raporunda vardı. Ee, belli bir hıza ulaşması gerekiyor. Fakat o hıza ulaşabilecek kapasitenin olmadığını orada ispatlıyorlar mesela rakamsal olarak. O nedenle hı hı. de bu daraltma gidecek, gidecekken şehre yayılmasına ve taşkınlara Daha fazla. neden oluyor. Hı hı. Daha fazla bir etkiye hı hı. neden oluyor şu anda. Ama bu... Yani dolayısıyla böyle bir engelimiz olmuyor. MNF'ler zaten bu konuda yetersiz olduğu her yerde söyleniyor. Sürekli tıkanıyorlar. Buna çok ciddi bir e, altyapı çalışması lazım orada. Sürekli bunun yapılması gerekiyor. E, ama burasından bakarsak şu çok acı zaten. Yani şimdi deresiyle yaşayan bir toplum artık deresine inemiyor. Yani dereye düşseniz çıkamayacak hale geldiniz. Evet, Topağa ve evet. benzeri yerlerde. Bu gerçekten çok inanılacak bir şey değil. Yani ben son 5-15 yıldır falan tanık olduklarıma inanamıyorum. Yani dereye düşseniz... Mesela sel oldu orada biz düşseniz kimse alamaz sizi. Evet. Dereye Belki alamayız. biraz tabii ki görsel olarak şeyimiz yok göstermiyoruz. <gülüyor> Programı böyle bir şey. <gülüyor> ama biraz tarif etmek lazım. Ee, dere yatağına e, böyle paralel demeyeyim daha dik. Biraz eğimli. Biraz eğimli farklı. ama çok şey değil yani eğimi fazla değil. Yani böyle tutunup ya da hani bir güçlen çıkabileceğin nitelikte bir eğimden bahsetmiyoruz. <gülüyor> Beton. Yani, yani, betonların e, dökülmesinden evet, bahsediyoruz hazır betonları, evet. evet hazır üretimler evet ki o şey yani zaten o betonların oradaki sisteme verdiği zararda zaten anlatılıyor. Ay, toprağa değmiyor. Şey toprağa orada. değmeden akıp gidiyorsun. Evet evet yani Hı. bir de şey de yani derede sonuçta betonda zehirli bir madde yani Hı. ne olursa olsun yapıldığı an biçimliyor. O yüzden derede zaten yaşam yok şu anda. Evet. O da bir önümüzde olan bir şey. E şimdi yaşam o eski mesela dere yataklarında böyle daha kayalıklı yapılı ıslahlar var mesela. Evet. Şimdi onlar kayboluyor. Oralarda bile yaşam varmış normalde. normalce hocalar anlatıyor. Tabii. Orada belli bir yaşam oluşuyor ve bu da dere hafızası için aslında iyi olan bir şey. Ama şimdi dümdüz düm, beton bloklar geliyor, koyuluyor. Evet. Bu blokların da hiçbir yerinde durmuyor sellerde. Çünkü onlar... orada yine insanlarla konuştuğumuzda şöyle bir muameleye uğruyorsunuz. Tabii sonuçta belli işte mühendisler birileri geliyor... Devlet yetkilileri geliyor işte orada DSİ'ye çalışan ya da neyse yani sonuçta insanlar orada bir gel bir görevle gönderiliyorlar. Oradaki öyle halka diyor ki biz bu duvarı yaparken böyle temel olmaz buna diye uyarıyoruz. Siz ne anlarsınız diye bize ters ediler hep diyor. Evet. Hiçbir duvar yerinde durmuyor şimdi diyor. Çünkü gerçekten her serde o duvarlar kalkıyor. Ama tabii bu da bir kapitalizm ilişkisi değil mi? Bu aslında kendi içinde bakarsak yeniden üretim demek. Onun <gülüyor> içinde <gülüyor> sağlıklı bir şey aslında. Çünkü o uçsun ki evet. yerisine yenisini koyacaksınız aslında öyle Hı. baktığımızda başlı başına ona hizmet ediyor zaten. Ama bütün yaşamı öldürüyor oradaki. Yani evet. bu duvarlar yani bunu artık bence herkes ikna olmalı. O işten vazgeçilecek ve dere yataklarına bir şekilde yerleşilmeyecek ya da daha gerilere çekilecek. Bunun çözümü başka bir şey bulamıyoruz. Yani hocalarımızla de konuştuğumuzda buraya çıkıyor zaten mevzu. Evet e, yani sen yerinde gördüğün için daha iyi tariflersin. Ben de görme imkanına sahip olduğum için söyleyeyim. Yani dere yatağı dediğimiz şey ee, hani şöyle şey düşünmesinler insanlar, e, derenin aktığı yerden hani böyle bir 10-15 metre uzakta evet, bir bina diye düşünmeyin. Bizati derenin dibinde yani suyla iç içe ya da suyla ayrım noktası bir duvarla e, gerçekleştirilmiş. Yani kanal ve hemen yanında inşa edilen bir duvarla ya da evin e, duvarı, bizzatı evin duvarı suyun bittiği yerde. Öyle bir şeyden bahsediyoruz Doğru. Yani yoğun bir yağış olmasa da e, hani çok olağanüstü bir durum olmasa da o zaten suyun mutlaka o eve vereceği zarar var. Çok büyük risk altında evet. Çok büyük risk altında. E, bir de şey söyledin işte çok suyla iç içe olan insanlar artık suya ulaşamıyorlar. İsimleri de çok ilginç mahallelerin hani evet. su gören, sudur, sundura, dur, sundura. Hı -hı. yani suru, suyun durduğu böyle. Evet evet evet. Oradaki şeyi de anlatıp bir başka bir meseleye geçebiliriz örneğin hastanenin yapılması su duran bölgede. Evet yani o tabii şimdi şöyle gelişiyor bu zaten orada bir yerleşim olmuyor ama işte kamu oraya yerleştiği zaman tabii ki devamında diğer yerleşimlerde beraberinde gelmeye başlıyor. Yani bu kaçınılmaz bir son zaten bu. Ee... Orada ama şeyi atladık. Derede aslında. o Yani isimler dışında. Bir de tabii burada sanat yapıtları dedikleri şeyler Hı. var. Köprüler. köprüler yani şeyleri, Öyle geçiyor diye tamir de artık biz yani de öyle kullanmaya başladık. hep bunu söylüyorlar. Evet, sanat sanat yapıları. yapıtları. E şimdi orada bile aslında her şeyi görüyorsunuz. Orada eski köprü kemerler var. Kemer köprüler var. Hı. Taştan yapılmış. Onların bir yapısına bakın. E şimdi e zaten öngörmüşler. O kadar... Bir ...eğimli ve açık ki alanı nasıl bir dere gelebileceğini biliyor zaten. Hı hı. Ona göre yapmış. Ama hı hı. şimdi yapılan her köprü zaten yaşananların büyük nedeni yine de şu. O köprüler bütün ayaklarında tıkanıyor. Ağaçlar toplanıyor ve su yanlara basıyor. Yani yaşanan bütün hikaye bu şekilde. Evet. Yani o köprülerin olduğu yerlerde bir şey olmuyor ama su akıyor. Yani bu da öyle ve devamında tabii final noktasını sahil yolu vuruyor burada. Hı. Çünkü evet, zaten bir olur. yol vardı... O hmm, yolun evet. hemen yanında bir yol daha oluştu şu anda. Yani bu iki köprünün ben ayaklarımı da çektik biz. Hı -hı. Oradan suyun çıkmasının imkanı yok zaten. Evet. Yani tamam, mümkün değil. Ulaşamıyor. Orada, evet. orada bayağı önüne blokat boyunca, koyuyor. Evet. Zaten oradaki internette de görülür. Yani sel ağını çekilen videoları görün. De dönüyor köprüden geri dönüyorsun. Korkunç manzaralar yani var. Gerçekten evet. çok i̇ki. trajik yani. O, o dolayısıyla şehre dönüyor. Yani. Bir şey eklemek istiyorum İlkay. E, bu sadece tabii Hopa'da olan Artvin'de olan bir şey değil. Defalarca hani bu ee, Karadeniz sahil yolu denilen şey 2007'de hı hı. kullanıma açılıyor. Ondan beri defalarca felaketler yaşanmış. Mesela bir tanesi 2010'da Ağustos ayında Rize merkeze bağlı Gündoğdu evet. beldesinde bir şiddetli yağış nedeniyle birikmiş yağmurlar. Böyle onun videolarını izledik. Gerçekten korkunç. 12 tane insan hayatını kaybediyor. Ya Bu, bu başı başına zaten hani nasıl bir yanlış yaptığımızı bize söylemeli. Ama üzerinden neredeyse 10 sene geçmiş hala aynı şeyleri yaşıyoruz maalesef. Yani biliyorsunuz sahili yolu ile ilgili bütün davalar kazanıldı. Evet. Ne yapacağız şimdi yıkacağız mı? Yani evet. o zaman da söyleniyordu. Evet. E şimdi dedi ki yani devletin kendi hukuku dedi ki yanlış bu yapılan. Hı hı. Evet. Ama artık ne yapacağız yıkacağız mı bütün yolları? Bitti artık yani. O yüzden bu konuda gerçekten... Ee, çok değerli hocalarımız var. Bu konuda çok değerli çalışmalar yapan insanlar var. Devletin kendi burslarıyla yurt dışına gönderip bu konularda çalıştırdığı insanlar var. Ama bu insanlar bu işlerin önlemlerinde görev almıyorlar. Yani evet. bu iş çözülebilecek şeyler hı. normalde. Yani evet. yapılabilecek şeyler. Vaktimiz çok az kaldı. Evet. Ama bir şey söylemiştim programa girmeden önce. E, Veselereoğlu ile başlamıştık. Ondan da e, yine anarak bitirelim. E, bu işte hopa felaketi olduğunda işte maddi kayıplar telafi edilir. E, ama giden canlar telafi edilmez. Hani çok üzgünüz demişti. Maddi kayıplar da oradaki insanlar için önemli. Çünkü yıllar boyunca biriktirdiklerini e, saniyeler içerisinde kaybediyorlar. Bir bunu söylemek lazım. İkincisi ise hani ha her yıl tekrarlanıyor ve insani kayıp veriyoruz. Yani, bunların telafiyesi yok ve telafi edilmesi için herhangi bir şey yapılmıyor. E, sen şey demiştin hani bu e, selin olabileceği, heyelanın olabileceği noktalarda hani farklı çözümler var. Ee, işte o bölgedeki insanın ekonomik yönden desteklenmesi, e, işte yerleşim alanları açısından hani e, ya da tarımın e, niteliğinin değiştirilmesi. Yani Karadeniz sahil yolunu yıkamasan bile, evet artık geçti. O, ha, başka şeyler yaparak. E, yani, evet, evet zaten buna maliyet azar. transferi diyorlar işte yani Tabii bu şunu yapmaları gerek, yapılması gerekiyor. Şimdi zaten devletin harcama mantığında bakarsak iş aslında şöyle yani siz orada e, ekolojik tarımı yani kimyasal gübre kullanımından vazgeçerek e, oradaki toprağın yapısını korumaya ve dolayısıyla eyalanlara en azından bir önlem olması anlamında böyle bir yapıyı harcayacağınız masraf bu yıkımdan sonra harcayacağınız masraftan daha az evet, ve çok evet, daha uzun vadeli. Evet. Yani hı hı. sonuçta bu bir transfer. Hele canı zaten neyle ölçebilirsiniz ki? Aynen. Yani siz 12 canın neyle ölçeceksiniz? Evet. Yani devletin zaten işi görevi bu. Niye var ki zaten? Hı hı. Yani oradaki bunun zaten bunu maliyetini ölçemeyiz. Yani canın nasıl? Yani orada 4 yaşında giden Talha'nın nasıl ödeyeceksiniz? Ödeyemezsiniz yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada yapılabilecekler. E buna yapılacak maliyet... ...selden sonra yapılacaklardan çok daha oluruz. Evet. O yüzden burada gerçekten haklı Selim olup... ...bunu şey yapmak lazım yani ama bu gerçekten... Ve insanın ...bütün bir zihniyet. Yani bu genel ağırlar, yani uzun yıllardır gelen... E, ...daha önce konuşmamızdan... ...programımızdan önce de söylemiştim. Yani bu e, daha... ...Cumhuriyet döneminde raporlanmış... ...ilk dönemlerinde burada böyle bir... ...bu şekilde giderse neler yaşanabileceğine... ...dair raporlar var. Yani Hı. O zamandan bu zamana gelmişiz. O zaman bilim insanları bunları söylemişler... ...şimdi yaşıyoruz zaten... E bu, o yüzden bu yol, yolu seçmekten başka seçeneğimiz yok. Çünkü daha büyük felaketimiz evet. zaten kaçınılmaz yani. Bu önümüzde duruyor. Evet, evet Aynen, sıkıntı merak. var diyelim. Evet sıkıntı <gülüyor> var gerçekten ve merakla bekliyoruz. O zaman da zaten dinleyicilerimizi haberdar ederiz. Evet, Çok, evet. Teşekkür evet. Evet. Teşekkür evet. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağlık. Çok teşekkürler. Su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı.